Günaydın, Bir Dolap Kitabı'a hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bugün bir duyuruyla başlayacağız ama bu duyuru e, ne çocuk kitapları hakkında ne de Türkiye'den. Bir ee, Dolap Kitap Takipçisi. <gülüyor> evet. İldem Çiloğlu Ayaz, Bir Dolap Kitap Takipçisi İldem Çiloğlu Ayaz, Brüksel'de yaşıyor. E, ve Brüksel'deki adım adım e, ekibi, on kişilik bir e, gönüllü ekibi... Ee, tegev yararına e, biz bu programa başladığımız sırada sanıyorum koşuyor olacaklar. Evet. Ee, adım adım projesini biliyorsunuz. İşte çeşitli kuruluşlar, yardım kuruluşları adına... E, ...çeşitli spor dallarında yarışarak bağış toplamaya çalışan bir proje. Koşarak işte dağcılık vesaire bildiğim kadarıyla birkaç dalda yapıyorlar bunu. Ee, İldem de Brüksel'deki ekip de birlikte koşuyor. Onun arkadaşıyla beraber. Ve Tegev yararına eğitim e, için bir bağış kampanyası düzenliyorlar. Bu bağış kampanyasına katılmak için Tegev'in internet bankacılığı linkinden kredi kartınızla bağış yapabiliyor musunuz? Yaparken bir tabi şey kullanmanız gerekiyor. Açıklama kullanmanız gerekiyor. O açıklamayı şöyle vermişler: AA slash Brüksel slash adınız soyadınız açıklamasıyla yapıyorsunuz ve bu konudaki gelişmeleri takip etmek için de ...adım adım Brüksel Eştekini takip edebiliyorsunuz. Bir duyuru da ben yapayım. Tamam. Birkaç gün önce bir dolap kitapta bir çağrıda bulunduk. Dolap buluşmaları adı altında. Ya adı çok güzel oldu galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'da... ...dolap takipçileriyle buluşmak üzere bir etkinlik düzenliyoruz. Henüz günleri... Tarih ve saat belli değil sadece bir çağrı yaptık gelen talepler doğrultusunda bir program oluşturacağız. Evet, bu arada bu etkinliği Tudem Yayın Grubu sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Ee, çocuk kitapları ve çocuk dergiciliği hakkında konuşacağız. Tabii bizim ana konularımız bunlar. Ee, fikir alışverişi yapacağız evet. hem de tanışmış olacağız. Ve dünyalıyı anlatmak da istiyoruz tabii ki yani evet. her seferinde. Ee, bu arada başka illerden de çağrıdan bulunanlar evet, oldu. Hani buraya da gelin evet, diyenler Adana, var. Adana, Antalya. Yani neler yapabiliriz göreceğiz. Evet. E, ayrıntılı bilgi için ya da e, buluşmak istiyorsanız e, bir dolapkitap.com e, yazıya gidip bilgi evet. alabilirsiniz. Evet. Şimdi e, kitaplara dönelim. Tamam. E, bizim bizden pek beklenmeyecek. Ee, bir konuda e, kitaplar var elimde. E, TÜBİTAK yayınlarından çıkan Büyük makinela, ma, makineler, <gülüyor> makineler dizisinden e, iş makineleri, kamyonlar ve traktörler. TİTALÜ. E, TİTALÜ. Evet şimdi bunun bizden niye beklenmeyeceğini söyleyeyim. Bir kere biz bisikletli insanlarız. E, mümkün olduğu kadar motorlu taşıtlardan uzak dururuz. Özellikle iş makineleri, hele ki İstanbul'daki inşaat terörü nedeniyle koşarak kaçtığımız şeyler yani artık nefret ettik, nefret ya, nefret artık. ettik yani iş makinelerinden ee, yani büyükçü fark etmez ama e, hayatımızda bir tayga faktörü var <gülüyor> ve tayga e, belki de İstanbul'daki inşaat terörünün, terörünün bize bıraktığı izlerden biri de bu olabilir. O kadar çok kamyon dozer vesaire gördü ki e, iş makinalarına bayılıyor. Yani kamyon gördüğü zaman ooo Do dozer diyebiliriz onun <gülüyor> e de böyle bir değişik. <gülüyor> yani e, kendini kaybediyor bu tip aletler. Beton kamyonu. Evet ya yani, yani ilk söylediği sözcüklerden birisiydi kamyon yani. Evet. E, ve bu e, Taygan'ın hayatında o kadar önemli bir yere sahip ki bu konu. E, her gün mutlaka gündemimize birkaç kere giriyor. ...iş makineleri... ...ya işte bir yerde bir kamyon görüyor... ...ya bir yerden bir dozer geçiyor... ...ya bir kitaptaki vinci görüyor... ...mesela yani e, ne bileyim işte... E, ...Salyangozla Balina kitabındaki... ...binlerce eğlenceli görselin içinden... ...görüntünün içinden... ...gidip daha uzakta görünen bir geminin vincini seçiyor yani... <gülüyor> hani ...öyle bir ilgisi var... ...dolayısıyla bu kitapları ona aldık... ...yani Taygayı ya aldık bu kitapları... E, ...çünkü... ...yani aslında burada bir çünkü var... Evet. Yani ee, bir kere Tayga'yı tabii ki bu konularla ilgili engellemek istemeyiz. Yani hiçbir çocuğu engellemek istemeyiz. Buna ilgisi var. Ve bu ilgi onun kitaplara başka bir gözle bakmasını sağlıyor. Evet. Ee, biz de Tayga'nın ilgi alanına uygun bir çevre yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Onun ilgi alanlarını besleyecek, onun ilgi alanlarına destek olacak, geliştirecek. Ee, merakını kamçılayacak sadece gidermek üzere değil merakını belki de kamçılayacak ee, bir çevre yaratmak istiyoruz. Bütün çocuklar için de bunun yapılması gerektiğine dair bir inancım var. Mesela Beyhan İslam şu anda Reggio Emilia eğitmeni e, burada olsaydı bizi alkışlayabilirdi diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum tabii Yayından yani. sonra soralım kendisine. Yayından sonra soralım kendisine. Yani bu kitapları e, ne kadar yaşamımızın dışında tutmak istesek de bu nesneleri, bu işte iş makineleri vesaireyi e, bu nedenlerle aldık ve Tayga gerçekten çok mutlu oldu. E, bunları görünce ki bu da, bu da aslında yani yap, evet doğruluyor yani yaptığımız hareketi. Biraz da kitaplardan bahsedeyim evet. tabii yani onlardan hiç bahsetmedim. Henüz e, iş makineleri kitapları e, işte e, ha pardon e, büyük makineler dizisi iş makineleri kamyonlar ve traktörler e, kitapları var benim elimde. E, iş makinelerinde. İşte dozerler, vinçler, tünel kazıcılar, deliciler, liman vinçleri, asfalt makineleri yani aklınıza gelen her tür e, makine çok güzel çizimlerle. Bu arada kitabı bu anlamda takdir etmek gerekiyor. Evet. Gerçekten çok iyi çizimlerle. E, bütün bu makinaları ele alıyor. Bunları ele alırken yine kitabın yani e, içeriğiyle ilgili tabii takdir edilecek bazı yanlar var. Örneğin işte bu iş makinelerinin buharlı versiyonları yani bunun tarihini ihmal etmemişler. Gerçekten kültür kitapları evet. bunlar. Tarihini ihmal etmemişler. Mesela buharlı kazıcılar diye bir bölümü var mesela ve nasıl çalıştığını onun da kısaca bahsediyor. Yani önceden neydi şimdi ne oldu bunu görebiliyoruz. Farklı kullanım alanlarına dair çizimler var. Kumanda panellerini kabinle sürücü kabinlerini gösteren çizimleri var. Ee, ...nasıl çalışıyor işte... Tek tek analiz ediyorlar... Tabii vinç makineleri. tabii yani o yüksek vinçlerin... Yani ...inşaatlarda kullanılan yüksek vinçler var ya mesela... ...o nasıl <gülüyor> kuruluyor yani hepimiz için... ...bir muamma evet. değil mi onun nasıl kurulduğu yani... Beni en çok o ağırlıkları şaşırtır... <gülüyor> evet o kendisini dengede tutmak evet. için... Yapılan. ...yani zaten o... ...incecik kulenin üzerinde çok... Yani ...aslında çarpıcı da bir yanı var... Evet. ...Tayga'yı bir noktada anlamıyor <gülüyor> değilim... Ee, ...gerçi Tayga sana çekmiş demeliyim sanırım... ...çünkü Banu vinç sever... <gülüyor> yani görünüş olarak severim evet, evet. evet ama Yok, yani ben de kaçtım yani evet. <gülüyor> sonuçta. Ee, ve iş makinelerinde işte bütün bunlar e, yer alıyor ve... E, Mesela rıhtımlar diye bir bölüm var. Rıhtım yani rıhtımın ne olduğu, rıhtımda nasıl bir çalışma yapıldı işte o konteynerlerin nasıl hı hı. Al, taşındığı, yüklendiği evet. de anlatılıyor. Yani bir, makinelerin dışında ortamı da... Ya da işte maden kazıcıları var. Evet tünel kazıcıları tünel Bunların kazıcıları hepsinin var. nasıl çalıştığına dair genel bir fikir verecek yani merak giderecek e, türden aslında e, içerikler var. Kamyonlar e, kitabında yine e, hani tarihine de bakıyor işte buharlı kamyonlar. Gerçi onların tarihleriyle mesela 1925 demişim buharlı kamyon için. 1925 çok geç bir tarih buharlı kamyon için. Buharlı evet. Yani 1825 falan olabilir o. Belki ama yani özgün kitaba da bakmak lazım. Ee, biraz geç bir tarih. Hı hı. Ama onun dışında işte kamyon mesela motoru nasıl açılıyor? Kabin öne eğilir falan. Yani hı hı. O ondan bahsediyor. Motoru nerede yer alır? İşte arazi, kamyon nedir? Farklı kasa türleri. Ee, Birçok e, bunun gibi... İçelik var işte remork değişmek mesela remorkun içini görebiliyorsunuz tankerin içini görüyorsunuz işte kabinlerden oluşur niçin farklı farklı kabinde derken farklı bölmelerden Hı -hı. niçin farklı bölmeleri var işte savrulmasın sıvı hani Hı -hı. daha kolay taşınır öyle çalkalanmasın diye Yani işte bu tip bilgiler e, içeriyor işte bir tankerin üzerinde yer alan uyarı işaretleri Hı -hı. ne anlama gelir e, yanıcı katı madde yanıcı sıvı madde zehirli gaz vesaire gibi. Bütün bunları anlatıyor yine sürücü kabinlerini görebiliyoruz nasıl yükleniyor nasıl boşaltıyor damperli kamyon nasıl oluyor da işte çalışıyor çekiciler mesela orada da var eskiden mesela çekiciler 1914 yılından bir örnek var burada ee, çekici insan gücüyle çalışıyormuş mesela çok tuhaf Aa, bir fikir evet. değil mi yani e, ama öyleymiş onları gösteriyor işte otomobil taşıma kamyonu eski bir model koymuş o 4 tane taşıyabiliyor yeni bir model koymuş o 12 tane taşıyabiliyor işte nasıl oluyor da 12 tane sığdırıyor ona gibi bilgileri çiziliyor tabi yarış ben, arabalar işte buna mesela arabalar çizgi filminden ben bütün biliyoruz çocuklar evet biliyordur yarış arabası taşıyan kamyon ben de yani. kara şimşekten bilirim ha onu. evet onun da vardır çok Doğru. etkilenmiştim gördüğümde Doğru. farklı işler yapan kamyonlar mesela uzay mekiyi taşıyan kamyon gibi işte düşük platformlu jumbo treyler diye bir laf öğrendim <gülüyor> mesela bu kitaplardan bunu hayatımın bir yerinde kullanacağımı sanıyorum yani bu lafı ondan sonra. Ee... İşte çeşitli kam kamyon türleri, kar püskürteni, itfaiye kamyonu, jet kamyonu varmış mesela, yarış kamyonuymuş bu. Allah Allah. Allah Böyle ya kamyon bilmiyorum. yarışı varmış. Neyse akıllara ziyan bazı işler işte ee, geçmişteki, kamyonlar geçmişteki kamyonlardan örnekler veriyor, lastiklerinden bahsediyor. Bu yine Tayga'nın çok sevdiği süpürme kamyonu, evet, yolları süpüren en sevdiği kamyonlardan evet süperce kamyonu, beton kamyonu. Da var burada ondan sonra Tayga'nın deyişiyle gibi e, bilgiler içeriyor. Traktörler daha ilginç geldi bana aslında bu ikisinden çok daha ilginç geldi. Çünkü traktörler tamamen çiftçiliği yani traktörleri ele alırken çiftçilik yöntemlerini de anlatıyor evet. ister istemez. Gübrelemekten bahsediyor mesela bu saman balyalarını yapan makine nasıl çalışıyor ha, işte, işte. <gülüyor> e, zirai ilaçlama alanında nasıl kullanılıyor o kadar çok değişik yani bir traktöre takılabilecek bu kadar çok parça olduğunu bilmiyordum. Bir de şey çok ilginç hani kamyonlar diye bir cildin olması ya da Hı -hı. iş makineleri diye bir cildin olması çok mantıklı. Çünkü bir sürü iş makinesi Hı -hı. var ve bir kitabı Hı -hı. doldurabilir. Ama traktörler deyince traktörün İnsan bu kadar, o kadar çok çeşidi olduğunu, bu Aslında kadar işte, farklı biçimde Traktör kullanılan... çeşidi çok değil işte ben de onu söylemiştim. Şey. Ama... Onu traktörü farklı parçalarla doldurabiliyor. Iı, çeşitlendirmiş. İşte o çok yani, ilginç evet. geldi bana. Gerçekten ilginç. Ee, ve e, hani çeşitli olarak işte bir tane çok büyük var, bir tane dar var, bir tane bir de öyle çeşitleri var. Hı -hı. Ama sonuçta temel yapısı aynı. Kamyonlardan bu anlamda farklı ya da iş makinelerinden ama e, baya e, yine kapsamlı biçimde tarım yöntemleriyle beraber anlamış. Örneğin üzerinde personel taşıyan işte patatesi makine topluyor, üstündeki bir bölmede de insanlar ayıklıyor falan yani ha. öyle çalışan. Yani bayağı çeşit varmış işte dev Üretim traktörler vesaire. Evet evet sistem traktörü deniyormuş mesela. Ha. Üç ayrı iş yapıyor aynı anda. Hiç falan. görmedim var mı acaba Türkiye'de? Yani hiçbir bilgim yok. Bunu tarla tarla gezip bakmak lazım belki de yani. E, ama Titalo Tayga'nın deyişiyle e, gözde araçlarından birisi. Şimdi biz burada e, tabii bazı köylere gidip geliyoruz. İşte yakın çevrede çok fazla traktör görüyoruz. E, tayga da e, o yüzden çok mutlu, sevinçli hatta onların üzerine oturmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmıyor. Ve inanılmaz büyük bir ilgisi var bütün bunlara. Dolayısıyla bu kitapları ona almamak olmazdı. Haksızlık olurdu diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söylemem lazım. Bunlar 6 artı yaşa e, önerilen kitaplar. Ama gördüğünüz gibi Tayga bir buçuk yaşında azıcık geçti. Bu kitaplarla çok uzun süre zaman geçirebiliyor. Çünkü onun ilgi alanı tek tek içinde bunlar. Tek yani da resimlerine, resimlerine bakıyoruz. Aa bak bu sarıymış bunun tekeri ne kadar kocaman camlarını gördün mü gibi e, ayrıntılara bakarak birazcık. Birazcık onlar işte e, ne bileyim sesler çıkartarak. o titale gibi sesler <gülüyor> çıkartarak. <gülüyor> yani bunlarla çok uzun zaman birlikte vakit geçirebiliyoruz. Yani bu anlamda yani bu yaş grubu meselesi herkesin çok takıldığı bir mesele evet, olduğu için özellikle söylemek istiyorum. Dün e, böyle bir mesaj aldık. E, i̇şte bir yaşındaki e, kızı için kitap arayan bir anne yazmıştı Hı -hı. bize. E, hani hangi kitabı? neye göre seçmeliyim karar veremiyorum diye ben de ona şey dedim yani e, kitapların genel olarak böyle bir etiketleri oluyor bir yaş, iki yaş, hı hı. üç yaş üzeri vesaire gibi ama her çocuk farklıdır. Üç yaş etiketindeki evet. bir kitabı iki yaşındaki bir çocuk çok severek okur ya da beş yaşındaki bir çocuk 3 yaş kitabından hoşlanır. Yani bir bu de, e, çocuğunuzu şeyi, siz en iyi tanırsınız. Bir de şundan bahsediyoruz aslında. Bu söylediklerinin yanında şu da var. Hangi okuma çeşidini yapıyor? Mesela Tayga şu anda bir görsel okuma yapıyor. Evet. Kalkıp buradaki metinleri okumuyor. Okusa da tek, o teknik bilgileri anlayacak, kavrayacak elbette ne deneyimi var ne algısı var şu anda. Bunlardan zaten uzakta ama gerek de yok ki. Resimlere o şu anda evet görsel okuma olur. yapıyor. Ve üstelik gerçek hayatta karşılaştığı Araçlarla, nesnelerle kitaplarda karşılaştığı araçları, nesneleri ya da bitkileri, böcekleri eşleştirebiliyor. Bundan daha değerli ne olabilir ki? Bu da bir okuma. Yani sokakta gerçekten rastladığı nesneleri, canlıları okuyor. Buraya gelip onların karşılıklarında kitaplardan okuyor. Bu çok değerli bence. Dolayısıyla bu okumaya engel olmanın da bir manası yok. Yani bunun üzerinde 6 yaş yazıyor diye 6 yaşındaki çocuğa verecek halimiz yok bence. Ee, yani bu yaş gruplarını içerikle kavramlarla ilişkilendirdiğiniz zaman evet tutuyor olabilir ya aşağı yukarı tutuyordur ama tek okuma biçimi yok o yüzden bu yaş grubu meselesine de çocuğunuzu tanıyorsunuz takılmayabilirsiniz evet. yani aslında bu kitapları anlatmamızın. İki nedeni vardı. Birincisi çevre yaratma meselesine vurgu yapmak. ikincisi de bu yaş grubu meselesinden söz etmekti. Ee, bir de kitapların tabii iyi hazırlanmış olduğunu söylememiz lazım. TÜBİTAK yayınlarından çıkan Büyük Makineler dizisi. Evet şimdi e, bir şarkı arası tamam. verelim. Daha sonra devam edeceğiz. Road broad in my trailer there's a heavy load there's a black and white cow going moo moo moo it's a very busy day chug chug clank clank too chug chug clank clank too chug Reload. there are two great donkeys going. They yeah. Going oink, oink, oink It's a very busy day Chug, chug, clank, clank, toot Chug, chug, clank, clank, toot Chug, chug, clank, clank, toot It's a very busy day Driving my tractor down a bumpy road And in my trailer there's a heavy load There are four white lambs going ma ma. very busy day. 94.9 Açık Radyoda Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Barefoot Books'tan Driving My Tractor çaldık. aldık. Az önce şarkı anonsunu yapmamıştık. Traktörlü kitabın üstüne traktörlü evet, şarkı. İyi oldu. İyi oldu. Elimde bir seri var. Bu serinin e, süremiz kısıtlı olduğu için tek kitabından bahsedip diğer iki kitabından da genel olarak söz edeceğim ben. E, Bilgi Yayınevi Çocuk Kitaplığından çıkan Teo'nun Gece Korkusu kitabı. Elimde tuttuğum kitap. E, bu seriden e, bir de Teo'nun Tırnak Yeme Kitabı ve Teo'nun Kaka Kitabı çıktı. E, Yağmur Artuk maç ve Psikolog Rabia Ünsal'dı Köle tarafından hazırlanmış, yazılmış kitaplar bunlar. Resimleyen de Nurbanu Asena. Ee, diğer iki kitapta e, psikologların isimleri değişiyor. Onları anons ederim. Ama ben Gece Korkusu kitabından şu an söz ediyorum. Ee, çocukların, yani hemen her çocuğun yaşadığı bir e, korku bu, Gece Korkusu. Gece Korkusu bu kitabın yetişkinlerin bile yaşadığı evet yani o da yani, muhtemelen çocukluğundan çocukluktan muhtemelen, kalan evet. devam eden bir korku kitabımızın kahramanı Teo işte küçük bir çocuk ve herkes gibi o da akşam olunca işte dişlerini fırçalayıp uyku Hı -hı. saatine hazırlanıyor ama bir yandan uyumak çok sıkıcı diye düşünüyor sıkıcı diye düşünmesinin nedeni aslında korkuyor Hı -hı. olması çünkü uykuya yatmak demek odanın ışıklarının sönmesi ve karanlıkta kalması, karanlığında bir sürü yani, evet. korkutucu var. bir şeyler getirmesi demek. Ee, annesiyle işte aralarında bir diyalog geçiyor. Ee, i̇şte uyumak istemiyorum, korkuyorum diye söylüyor. Ee, ve annesi de işte uyumanın ona nasıl faydalarının olabileceğini işte söyleyip yatıştırmaya çalışıyor. Ee, ama işte Teo camdan gelen yansımalardan korktuğunu, işte kütüriyalar gördüğünü düşünce annesi de perdeyi açıp onu rahatlatmak için dışarıda neler olduğunu gösteriyor işte elektrik direkleri diğer binalar, işte arabalar, yıldızlar vesaire ve perdeyi kapattıktan sonra gölgelerin aslında nelerin gölgesi olduğunu konuşmaya başlıyorlar. Theo Teo ikna oluyor. Aa canavarın kolları sandığı şey meğerse ağaç dallarıymış gibi. Ee, ama bu sefer sesler devreye giriyor. Canavarın seslerini duyduğunu söylüyor. Ee, bu sefer annesi konuşmadan duralım bakalım ne duyacaksın diyor. Ve e, burada bir bina kesidi görüyoruz. Binanın içinde farklı evlerden farklı sesler geliyor. İşte uyuyan bir adam var, sandalye çeken bir kadın var, piyano çalan birisi. Ee, her evde başka bir şey oluyor. Dışarıda işte bir çöp kamyonu geçiyor da o bir ses çıkarıyor. Ki çok da gürültülü gürültülüyor, evet. bir sestir o. Ee, ve işte e, gece neler duyabileceğini e, öğrenince şaşırıyor Theo ama işte hala açıklayamadığı sesler var. Yok işte onlar da bak buzdolabının sesi, baban horluyor onun sesi, yani annesi her onun korkusuna ve endişesine bir biçimde yanıt vermeyi başarıyor ve e, aslında çok da korkunç olmadığını durumun anlayıp uykuya dalıyor. E, sabah uyandığında bir rüya gördüğünü söylüyor ve rüyasının resmini yapıyor. Yine canavarlı bir rüya var ve e, bu sefer annesi o resmi yorumluyor. Birlikte bir şey yapıyorlar tekrar. E, yani sonuçta bütün bu e, korkularıyla yavaş yavaş yüzleşiyor. yüzleşiyor. Yavaş. E, ve... Burada tabii anne yani burada ebeveyne model olmuş sanki kitap bir evet, yandan da ben de onu diyecektim yani bunlar resimli çocuk kitapları evet ama sonuçta her biri birer psikologla birlikte hazırlanmış bir kitap ve aslında bu kitaplar anne babalar için birer rehber zaten kitapların sonunda gece korkuları kitabının sonunda anne babaları öneriler bölümünde gece korkularının ne olduğu çocukların niçin korktuğu ve korkularıyla baş etmesinde onları ne yapmalı ve ne zaman bir uzmana başvurmalı gibi bilgiler var. Ee, yani mesela 2-6 yaş arası e, korkular doğal olarak, yani çocukların gelişiminde doğal olarak ortaya çıkan bir şeymiş. Ve e, açıklayamadığı, tanımlayamadığı sesler ve durumlar çocuklarda korku yaratırmış. E, kabuslar, kötü yaşta kötü rüyalar, işte Kabusta gördüğü şey, gerçekle rüyayı ayırt edemezmiş çocuklar. 5 yaş öncesi Hı. çocuklar ve e, mesela gece uyanıp da gece rüyasında bir köpek gördüyse yatağının yanında e, bak burada köpek yok demek e, ve göstermek 2-4 yaş arasındaki bir çocuk için tamamen anlamsız Hı. bir şeymiş. Çünkü az önce o köpeği görmüş oluyor Hı. ve e, köpek aslında yok demek hiçbir şey Şimdi ifade etmiyormuş. Yok, evet. O yüzden bu konularda böyle bir sorunla yüzleşen bir çocukla yani karşı karşıya kalan bir çocuğa ne yapılabilir, nasıl yaklaşılabilir iyi bir rehber olduğunu düşünüyorum. Yani çocuğu bahane ederek aslında ebeveyne hazırlanmış evet. diyebileceğimiz evet. kitaplar ki bu da iyi bir yönteme benziyor bu anlamda. Evet yani çünkü bazen öyle durumlarla karşı karşıya gelebiliyor ki insanlar. Ne yapacağını bilemiyorum. Evet yani. yani çünkü sen de bilmiyorsun ilk defa evet. başına geliyor. İlk defa karanlıktan korkan bir çocukla karşı karşıya geliyorsun. Ya da söylediğin... kendi karanlık korkunu henüz aşamamış oluyorsun. Evet yani söylediğin her şey ters de tepebilir. Yanlış bir etkide bulunabilirsin. O yüzden bu iyi bir kaynak. Diğer kitaplarda da benzer yaklaşımlar var. Tırnak Yeme kitabında tırnaklarını hmm, yiyen ve bu alışkanlıktan vazgeçemeyen. Yine Teo kahramanımız ama tırnakları parmak uçları iyice yara olmuş ve dedesi ona e, bir yöntem öneriyor işte e, futbol oynamayı çok sevdiği için Teo e, bir futbol maçı oynadığını düşün karşında da işte tırnaklarını ye bir rakibin hmm. var diyor e, ve üç aşamalı bir taktik öneriyor ona. İşte bir savunma planı yaptırıyor. Dikkat dağıtma ikinci taktik ve üçüncü taktikte de harekete geçme. Futbol hiç aklıma gelmezdi. Evet çok ilginç bir yöntemle ikna ediyor e, Teo'yu. Teo da çaba gösteriyor tabii o da önemli. E, yine sonunda işte bir e, kötü bir alışkanlığı başka bir şeye nasıl dönüştürebiliriz Hı. konusunda... Yöntemler öneriyor ebeveynleri. Kaka kitabında da bezine kakasını yapan bir çocuğun yine Teo'nun bu alışkanlıktan vazgeçip yeni bir başka bir tuvalet alışkanlığına tuvalete işte yaparak nasıl geçtiğini öğreniyoruz ve yol yani gösteriyor. Bu bez konusu zaten başlı başına enteresan bir konu yani bebeklere beze biz alıştırıyoruz sonra bezden kurtarmak için ayrı bir çaba harcıyoruz. Bunun daha doğal bir yolu olmalı yani aslında. Var aslında öyle bir yani, tuvalet iletişimi evet. diye bir yöntem var ama şu an süremiz de daraldığı evet. için e, Teo'nun Gece Korkusu kitabından söz ettik ve Teo'nun Tırnak Yeme kitabı ile Teo'nun Kaka kitabından kısaca hani böyle kitaplar Hı. da var demiş olduk. E, Yağmur Artukmaç ve psikolog Rabia Ünsal'dı kölenin yazdığı Gece Korkusu ve Nurbanu Asena resimlemiş bilgi yayın evinden çıktı bu kitaplar bugünlük bizden bu kadar, o kadar. gelecek hafta görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın bir dolap kitap her yaş için çocuk kitabı